Çıkkaste Merhaba Kainat Bugün 19 Ağustos Perşembe Yıl 2010 Ay 8 Gün 231 Hızır 106 1431 Hicri Ramazan 9 1426 Rumi Ağustos 6 İstanbul için iftar vakti 20.07 Tevfik Fikret'in Ölüm Yıl Dönümü 1915 Yağmur Fırtına Tevfik Fikret Şair Tevfik Fikret 93 yıl önce 19 Ağustos 1915'te bugün Rumeli Hisar'ında halen müze olan evinde yani Aşiyan'da 48 yaşında vefat etti. Günün Tarihi 81 yıl önce bugün 19 Ağustos 1929'da İstanbul'da doktorlar kafeslerin kaldırılmasını istediler. Günün Tavsiyeleri daha keyifli bir hayat için. Hayatınıza daha çok eğlence katın. Esprili, nüktedan biri olmaya çalışın. Hafifleyin. Fazla yüklerinizi atın. Ne zaman iyimser, her pardon, her zaman iyimser, olumlu ve yapıcı olun. Dostlarınızı ve ailenizi daha sık arayın. Daha çok şaka yapın. Çalışmanızı aksatmayın. Gülmekten de Ağlamaktan da korkmayın. Sevdiklerinize yaklaşın, sık sık onlara sarılın. Daha sık tatil yapın, vücudunuzu ve ruhunuzu dinlendirin. Nefret, düşmanlık, kin ve korkudan uzak kalın. Daha çok hoş görün, daha sık bağışlayın. Ve son olarak yeni hobiler edinin. Yemek listesi gün 231 Şehriye çorbası, fırında tavuk, pata patates, patates kızartması, salata ve meyve Büyük saatli marif takvimi Yar ko ham. Merkez Açık Radyo Brasi 949 Açık Radyo.com ve onun Açık Gazetesi Ömer Madra Abi Haligua yok Ömer Madra ve Volkan Artunçla birlikte yapıyoruz dördüncü Açık Gazetesi bu haftan. Günaydın. Günaydın. Evet bir günaydın da Pakistan'daki feci durumda olan insanların tamamına göndermek için size bir açılış parçası olarak. Abida Perwinden çaldığımız bir şarkıydı bu Yakoham ne Carbacadek ha ee, Pakistan'daki durumun insani krizin derinleşmekte olduğuna dair haberler geliyor tarihinin en büyük sel felaketini yaşıyor ve kriz insani krizin giderek derinleşmekte olduğu açıkça gözler önünde Birleşmiş, yani rakamlara bakacak olursak Birleşmiş Milletler'in yaptığı hesaba göre ülkede acil yani şu anda insani yardıma ihtiyaç duyan kişilerin sayısının 6 milyondan 8 milyona yükseldiği görülüyor. BBC Türkçe'den aldığımız bu haberde yani dün buradan çıkarken verdiğimiz haber 6 milyon civarındaydı. 3,5 milyon çocuğun da hastalıkların pençesinde işte kolera, tifüs, tifo ve yani dizanteri, kanlı dizanteri gibi hastalıklardan kırılabilmeleri ihtimalinden bahsediyorduk. Fakat bir günlük ara içinde 6 milyondan 8 milyona yükseldiğini de görüyoruz. En önemli haber kaynaklarından, ajanslarından geliyor. Yani zaten felaketin de ilk geçen haftalarda 12 milyondan dün itibariyle 20 milyon kişiyi etkilediğine ve evsiz, malsız, mülksüz, herhangi bir hayvanı da kalmayan, yiyecek, içeceği, üzerine giyeceği bile kalmayan milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bu yalnız Pakistan'ın tarihinin değil, bütün insanlık tarihinin de büyük felaketleri arasından biri oluyor ve büyük ölçüde de sebeplerden birinin. En azından sebeplerden birinin küresel iklim değişikliği olduğunu ve Himalayalardaki yani Tibet platosundaki buzulların erimesinden de Ganges ve İbrahim Putra ve İndus. Şimdi burada da görüldüğü gibi Indus, Asya'nın büyük nehirlerinin de şişmeye önce şişecek sonra kuruyacaklar. Çok büyük bir problem olduğunu kimsenin gizlemesine imkan yok yakıcı sıcakların da etkili olduğuna dikkat çekiyorlar ve daha fazla çadır, daha fazla çarşaf ve daha fazla her şeyin olduğuna ihtiyaç duyulduğunu da belirtiyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri Pakistan'da sel suları Indus nehrinin güneyine aktığı ve yıkılan setlerin sayısının da arttığı bildiriliyor. Zaten pek çok bölgede, 4, en az dört büyük bel bölgesinde kuzey batısında, kuzeyinde ...ve güneyde olan dört büyük vilayette bütün köprülerin de bir bir ardından azgın suların altında yıkılıp gittiği... ...dolayısıyla helikopterden başka hiçbir şekilde de bulaşma imkanı olmadığını da biliyoruz. Sular altında kalmış olan belki de haritadan tamamen silinmiş olan köylerin sayısı da gittikçe artıyor... Güneydeki Sindh vilayetinde binlerce kişi daha evlerini terk etmek zorunda kalmışlar. Ve yani mesela Jill McIvering, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da BBC muhabiri, yani ülkenin insanların yaşamlarının kurtarılması için acilen yardıma ihtiyaç duyduğunu söylemiş. Yani bu şaka değil. Buradaki insanlar dün de verdiğimiz haberlerde El eden özellikle verdiğimiz haberlerde e, açlıktan ölümlerin de e, altı çocuk e, ölümü verilmişti. Bir de kolera vakasından bahsedilmişti. Şimdi yeni hastalık haberi gelmedi ama Pakistan'ın büyük darbe alan ekonomisini ve altyapısının yeniden inşasının uzun yıllar alabileceği söyleniyor. Buna karşılık da yağmurlar devam ediyor. Bilgiler e, gelen bilgiler arasında Birleşmiş Milletlerin yardımın Yaklaşık yarısının toplanmış olduğunu yani ilk etapta gereken 460 milyon doların Yaklaşık yarısının toplandığını Duyurmuş Fakat başka bazı Kaynaklardan da yani Amerika'nın sesi ve BBC yarısı Yaklaşık diyor fakat demokrasinin Arada e, Yarıdan az olduğu Belirtiliyor aynı haberde 459 milyonluk bir ilk Yardım talebi Bulunmuştu bir Acil yardım talebi %40'ının yollanmış olduğu belirtiliyor ihtiyaç duyulan fonların ve etkilenenlerden de çok çok küçük bir bölümüne ancak ulaşabildiği 3 haftadan 3 hafta geçmiş durumda yoğun sellerin başlamasından da bu yana 20 milyon gibi bir korkunç bir kitle etkilenmiş durumda sayı olarak ve sadece 700 bin kişinin Bunlardan 20 milyonda 700 bin kişinin yardıma kavuşabildiği söyleniyor. Bu da UNICEF bölge direktörü Daniel Tuğul söylemiş. Yani çok yoğun, çok acil, çok hızlı desteğe ihtiyacımız var. Milyonlar ve milyonlarca insan yerlerinden, evlerinden, yurtlarından gitmiş durumdalar. Son 24 saat içinde gördüğüm şey diyor Daniel tool insanların... Her şeyini kaybetmiş insanlar yani bu kampa bakın diyor içeride bir çadırın içinde hemen hemen hiçbir şey yok çadırın içinde Çünkü zaten mevcut olan neleri varsa kaybettiler gittiler diye konuşmuş durumda Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu özel bir oturumda toplanıyormuş Son olarak Avrupa Birliği Pakistan'a 39 milyon dolar ek yardım vaadinde bulunmuş İslam Kalkınma Bankası da 11 milyon 200 milyon dolarlık bir yardım sözü vermiş. Yardım fonlarının aşırı güç görüşlü grupların eline geçmeyeceğini bildiriyorlar. Böyle de bir kaygı belirtiliyor bütün bu sefalet ve kepazelik içinde. Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik de Taliban'ın halk arasında desteğini artırmak için bu felaketten yararlanmasına izin verilmeyeceğini duyurmuş. Fakat e, e, tabi yarın, e, bugün bir özel oturum düzenleniyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. 3 hafta beklemiş olmaları da doğrusu tuhaf bir şey. E, bu dünyadan gelen yardımların oldukça yetersiz kaldığı bakan bağışı, egemen bağışın da devlet bakanının e, Pakistan zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği haberi var. Tabii herkesin ayrı dertleri olduğunda da söylemek lazım. Amerika'da mesela New York Times'da çıkan Mark Landler imzalı bir ayrıntılı haber analizde de Amerikan stratejisinin Pakistan'da bu seller yüzünden tamamen alabar olduğu, altüst olduğu belirtiliyor. Çünkü Obama yönetimi orada kalpleri ve gönülleri kazanmak için işte ayrıntılı ince planlar yapmışmış. Böyle Fakat bu büyük insani kriz, devasa insani kriz karşısında Militan gruplar da Mark yazdığına göre Bu sefaleti sömürmeye çalışan militan grupların da bulunmasıyla Zaten son derece zor bir ülke olmaktan yavaş yavaş çıkmaya doğru giden Pakistan'da durumun fevkalade endişe verici olduğunu Amerika'nın stratejisi açısından da Mesela 7,5 milyar dolarlık ekonomik yardım paketini şimdi aslında elektrik sistemini falan yenilemek, işte silah, milah, külah gibi şeylerle harcamak yerine köprülerin yeniden inşasına çevirmek gibi zorunluluklar olduğunu söylüyordu. Yani bütün yorumlar her ülke kendisine bundan ne kadar şey çıkarabilir? Amerika'nın stratejisi konuşuluyor. Dün de size söylemiştim ben. Hürriyet gazetesi de işte bir abi olarak vasi kılığında Türkiye'nin yardım yapmakta önde gelen ülkelerden biri olduğunu biraz da aslında hüsnü kuruntu şeklinde verdiğini de söylemiştik. Çünkü yani 5 milyondan 10 milyon dolara çıkartmış olduğu bir de özel sektör temsilcilerinin özel uçaklarına filan da reklamlarını yaparak veren gazetelerde vardı Türkiye'den. Başka problemler e, e, olduğu da muhakkak. Pakistan'a 2500 konut e, yeti, konacağı şeklinde bir şey var. E, yani e, Başbakan Erdoğan Pakistan için başlatılan yardım kampanyasını açıklamış. 105 ton yardım malzemesi ve 2 sahra hastanesi gönderiyoruz. Arkasından 2500 prefabrike konut yola çıkacak demiş. Felaket bölgesinde bulunan kimse yok mu derneği başkanı Mehmet Özkar'a da anneler bir metre çamurun içinde bebeklerini uyutmak için yer bulamıyor. Bir şişe su hayat kurtarmak demek diye konuşmuş. Dolayısıyla yani işte abilik, hamilik ya da uluslararası stratejisi Amerika gibi ülkelerin kuvvet politikalarının aracı olarak baktıkları bir durumdan çok daha vahim. Evet, onun çok çok ötesinde bir faciayla karşı karşıya olduğumuz aşikar. Tarımın çökmüş olduğunu mesela Cumhuriyet Gazetesi de belirtiyor. İhraç ürünleri olan pamuk, pirinç, mısır ve şeker da dahil toplam ekin kaybının değeri 1 milyar dolar. Diyor ki bunun çok artması da beklenebiliyor. 895.500 konutun hasar görmüş olduğu yani 1 milyona yakın konut. Okulların zaten ne zaman tekrar eğitim, tedrisat faaliyetine geçecekleri çok şüpheli olan 5.500 okulun hasar gördüğü, sağlık, eğitim ve sağlık sistemlerinde çok çok ağır darbeler açmış olduğu 1.300 sağlık merkezinin hasar gördüğünü de belirtiyor. Türkiye'de bu konuya hak ettiği genişlikte yer veren Gazetelerden biri, Cumhuriyet diyebiliriz birinci sayfasından takip etmiyor ediyor, bir de Radikal Gazetesi manşetten insanlık yerlerde diye bir çamurlar içinde yatan, oyuncak bebek gibi yatan bir bebeğin fotoğrafını çekmiş toz toprak çamur içinde ve 3,5 milyon çocuğun risk altında olduğunu söylüyor insanlık yerlerde. Manşetiyle vermiş sadece Bu çok çarpıcı bir Fotoğraf eşliğinde Ama öte yandan tabii Mesela başka gazetelerde de Parça parça yazı görebiliyoruz Gerçi Mesela dün büyük bir manşetten Vermiş olduğunu Gördüğümüz Hürriyet'i Gazetesi'nin her ne kadar Türkiye'yi öne çıkaran Milli duyguları öne çıkarmasına rağmen Gene de manşetten vermesini Önemli bulduğumuz Hürriyette bugün devamının pek getirildiğine dair işaret yok. Başka konulara geçmiş. Pakistan'daki sel felaketi için kampanya başlatmış olduğunu söylüyor üst mühahşetten. Mevlana evleriyle hemen kurulacak Doğan Yayın, Sağlık, Doğan Yayın Holding Sağlık Grup Başkanı ve Sağlığa Erişim Derneği Başkanı Doktor Gündüz Tezmen'in ve Hürriyet Mevlana evleri hesap numaralarının da verildiği bir durum var. Ama meselenin e, temel boyutlarını tamamen bir doğal felaket olarak görmeklerin ötesinde analize gi gir girmedikleri de net olarak görülüyor gazetelerin. Tabi e, sellerin e, içinde salgın hastalıkta gündemde ve kuru ekmek için yardım konvoylarının yağmalanmakta olduğu haberleri de var. Hem bir yandan da bazı hali vakti biraz daha yerinde olan insanların orada Pakistan'da da toparlayıp yani kendi başlarına yardım örgütledikleri gibi bir şey de var. Bir durum da var ortada. Yani hem yağma hem de aynı zamanda kahramanlıklardan bahsediyordu El Ceziri. Yani gözyaşları sel olmasın diye mesela Yeni Şafak Gazetesi de Sürmahşet'ten vermiş. Fakat hep böyle ağlamaklı haberlerle onun ötesinde... Dünyadaki görülen bu temel yapısal ve yoksulların tamamen ok altına giden sistemden çok daha önemli bir duruma işaret eden hiçbir şey de yok. Evet şimdi devam edecek olursak Amerika'dan da Suudi Arabistan'a rekor silah satışından bahsetmemiz mümkün olabilir. Bu da günün önemli haberlerinden biri. Suudi Arabistan'a 60 milyar dolar tutarında savaş uçağı ve helikopter satmakta olduğu belirtiliyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Orta Doğu'da İsrail lehine olan askeri dengeyi korumakmış gerekçesi de. Amerikan tarihinin en büyük silah satışı gerçekleşiyor bu sırada. Demek ki... İran tehdidinin çok büyük olduğunu düşünüyorlar. Dün de size zaten eski Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Baş Başdelegesi John Bolton'un son derece sağcı, aşırı sağcı diyebileceğimiz bir kimliği de vardı. Onun bugünlerde vurdu vurdu İran'ı İsrail ondan sonra artık radyasyon yayılır, siviller de ölür falan diye endişe belirtiyordu. Ve Suudi Arabistan'ın İran tehdidi varmış. Ona karşı kendini savunabilmesi için rekor bir anlaşma yapılıyor. Boeing yapımı 84 yeni F-15 savaş uçağı %34 Black Hawk ve Apache helikopterleri satılması da öngörülüyormuş. Suudi Arabistan ayrıca güzel kıyı koruma gemileri ve füze sistemlerinin de modernleştirmesi vaatleri de var. Eskilerini de kırpıp yıldız yapacaklar. Herhalde Obama yönetimi İsrail ve Amerika'daki Yahudi lobisinin satışa karşı çıkmaması için İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'a uçak ve helikopterlere hassas elektronik aygıt konmayacağı yolunda güvence vermiş. İsrail ise bir süre önce Amerikan Lockheed şirketinden 3 milyar dolar tutarında radara yakalanmayan savaş uçaklarından satın alacağını açıklamıştı. Stealth adı verilen bunlar. Afganistan'da bu arada bir de Afganistan'a bakalım ee, sivil ölümlerinin protesto edildiği bir durum Afganistan'da seçimlere e, seçimler yapılacak fakat alt altı bin sekiz yüz küsur sandıktan bine yakını sekiz yüz küsuru da e, güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulacakmış yani çok zor bir seçim süreci geçiliyor. Orada da ve aynı zamanda da Celalabad Kabil karayolu trafiğe kapatılmış göstericiler tarafından ve kuvvetli bir Amerikan aleyhdarlığının belirtisi olan sloganlar atmışlar. Çünkü Afganistan'ın Nangahar vilayetinde iki sivil NATO kuvvetlerince öldürülmüştü. Bu durmadan devam eden sivil ölümlerine karşı çok ciddi yükselen bir öfke var. Nasıl Afganistan'da şeyde Pakistan'da yükselen bir sivil öfkesinden bahsediliyor. Özellikle El Cezire televizyonunda çok net olarak artık bunun hükümetin hiçbir yerde görünmemesine karşı büyük bir ayaklanmaya doğru da gitmesi kaygısı vardı. Afganistan'da da giderek yükselen bir sivil öfke var. NATO yetkililerinin bir baskın sırasında bir baba ile oğlu öldürdüğünü doğrulamış yetkililer. Aysaf ve NATO yetkilileri İsaf, bir başka operasyona sivillere zarar vermedik ama iki militanı öldürdük, çok sayıda militanı da yakaladık demişler. Kandahar'da düzenlenen bir diğer operasyonda da 10 militanın öldürüldüğü çok sayıda silahın imha edildiği haberleri var. Helmand vilayetinde ise Taliban tarafından tutsak edilmiş 27 kişiyi serbest bırakmış. NATO ve Afgan birlikleri 13 militanı da öldürdük diyorlar. Öldürülenlerin militan olduğu söyleniyor. Bunların aslında doğrulanması, gerçekten neyin ne olduğu, gerçeğe ulaşılması konusunda çok büyük zorluğumuz olduğunu da söylemeliyiz. Böyle bir durumla karşı karşıyız. Bu arada da Afganiz, şeyden, Irak'tan da en... Muharip denilen askerlerin Çekilmesi son muharip tugayında oradan Çekilmesi Gerçekleşti deniyor Gazetelerde de bu haberler var Böylece Combat Operation denilen yani Muharip operasyonları Muharip güçlerin operasyonları sona erdi Deniyor yani 7 yıldan Fazla sürmüş Olan bir savaş Sürmekte olan bir işgalin 4000'den fazla da 4000'i aşkın sayıda Amerikan askerinin sadece hayatına mal olan bir durumun sona erdiğinden bahsediyor gazeteler ama bu nasıl bir sona ermek olduğunu doğrusu kolay kolay kestirmek ve değerlendirmek mümkün değil. Çünkü dünyanın en büyük gelmiş geçmiş görülmüş en büyük büyük elçiliğini binlerce kişinin içinde bulunduğu bir şehir gibi Vatikan Şehri büyüklüğünde şey misilin deyimini kullanacak olursak benzetmesini bir büyük elçilik doksanın üzerinde e, irili ufaklı Amerikan üssü ve tamamen böyle zon duvarlarla beton duvarlarla çevrili bölgelerde korunaklı içinde üslerde her türlü işte hamburgercisinden havuzuna kadar top sahalarına kadar bulunan yerlerde. Hem Amerikan askerleri kalıyor 50.000 bin civarında asker kalıyor Ayrıca da sayıları Hiçbir zaman anlaşılamayan tam ölçülemeyen 100 bin üzerinde olduğu Tahmin edilen de işte özel personel Taşeron Belli özel şirketlerin Koruma şirketleri adı altında paralı askerlerle Filan bulunuyor Ve öte yandan da Irak'ta bir yandan muazzam bir şiddet Yükselirken Bir yandan da daha son askerlik şubesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında 61 kişinin öldüğü, 125 kişinin de yaralandığı haberini de vermiştik size. Öte yandan da e, e, tamamen yok olmuş toplumsal e, dokusu e, neredeyse bitmiş olan bu ülkede e, komşu ülkelerde göç etmiş durumda yaşayan e, milyonlarca insan var. Yani bir buçuk milyon insanı sadece zaten komşu ülkelerde Ürdün, Suriye ve Lübnan'da yaşamakta olduğu şey içinde ülkenin kendi içinde de gene milyonu aşkın sayıda göç etmiş durumda insan bulunduğu. Yani toplam sayının bir buçuk milyonla dört buçuk milyon arasında belirtildi işte işsizlik oranının yüzde altmışlara hatta yüzde seksenlere vurdu. elektrik sisteminin Hemen hemen e, neredeyse hiçbir zaman düzenli çalışmadığı bir ülkeden bahsediyoruz ve bitirdik savaşı e, diyorlar. Böyle bir şey işte Obama'nın e, başkanlık kampanyası yürütürken temel şeyi buydu. Vadi eve getireceğim askerleri demişti. Nasıl bir eve getirme olduğunu da bilmiyoruz. Yani 144 bin. ...asker vardı... ...o geldiği zaman Obama... ...ondan sonra... ...şimdi binli ...orada bırakmış oluyor... ...ama... ...tabii özel askerleri... ...hiç saymazsak... ...öte yandan da... ...mesela dış... E, ...ordu komutanlarından... ...Kürtlerin... ...generallerinden... ...Babaker Zebari... ...Dışişleri Bakanı Zebari'nin bir akrabası mı bilmiyorum... O da Irak'ın en kıdemli subayı geçen hafta biz 2020'ye kadar kontrol, ülkenin kontrolünü alamayız Amerikalılar kalsın demiş idi. 2011'den sonra problemler başlayacak demişti ve bu da böyle bir durum olarak karşımızda kalıyor güvenlik endişeleri içinde seçimlere filan da gidemeyen bir Afganistan var, Irak var. Pakistan'ın durumu malum. Bu arada da taze bir haber vardı. Onu da söylemeyi unuttum. İlk yarım saat içinde bunu da söyleyip çıkabiliriz. Çin'de Hunnan evet Hunnan vilayetinde yeni bir anisel oldu ve 67'den fazla insan, en az 67 kişi de heyelan, çamur deryası altında kalarak hayatlarını yitirdiler. Büyümesinden korkuluyor. Yani aşırı iklim olayları dediğimiz şeylerde olanca hızıyla dünyada kol gezmeye devam ediyor. Açık gazete. I can see clear. I can see all obstacles in my way Gone are the dark clouds that had me blind It's gonna be John Nash'tan dinlemekteydik I can see clearly now 1972'den 38 yıl önceden gelen bir çok bilinen bir parçaydı John Nash asıl John Lester Nash 19 Ağustos 1940'ta bugün yani doğmuştu 19 Ağustos'ta Houston'lı, Texas'lı bir siyahi Şarkıcı aynı zamanda da işte Kingston'da da e, Kingston, Jamaika'daki e, yani şeyin Mekkesi sayılan ana e, üssü merkez üssü sayılan reggae müziğin ilk e, orada Jamaikalı olmayan ilk müzisyen diye de kayıt yapan kayıtlara geçmiş. Kayıt yapmış, biraz konuşmayı unutmuş olduğum görülüyor bu tatil sırasında. Evet devam edelim açık radyo açık gazete ve orada bıraktığımız yerden bırakalım bakalım ne oluyor Türkiye'de bakacak olursak önemli bir gelişme var Han Tepe'de Dalıca'da ve Akdüt'ün baskınlarında evlatlarını kaybeden beş aile dün suç duyurusunda bulunmuşlar. Heron skandalının ardından beş şehit ailesi sorumlular cezalandırılmış. Cezalandırılsın diyorlar. Farklı zamanlarda PKK saldırılarında çocukları öldürülen 5 aile ihmal suçlamasıyla genelkurmay yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu diyor. Biyanet'in haberinde okuyoruz. Aileler şikayetçi olmamaları için tehdit edildiklerini de söylemişler. Ama bu da önemli bir, yani küçük ama önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Hukukun aranabilmesi. Türkiye'de çok sık rastlanabilir olaylardan biri değildi yakın zaman öncesine kadar hem Dalıca'da e, Mehmet Cücük ve Yavuz Öztürk, Mehmet Cücük, Yavuz Öztürk ve Selçuk Güldal'ın Dağlıca'da hayatlarını kaybeden askerler, hem e, Han Tepe'de e, Ayhan Say hayatını kaybetmiş. ...ve Ak Tütün'de de Oktay Karakelli. Onların aileleri... ...topluca... ...bir şey yapıyorlar... ...duyuruda... ...bulunuyorlar. Son olarak 20 Temmuz'da... ...Hantepe'de gerçekleşen... ...saldırının ardından Taraf Gazetesi... ...saldırı görüntülerinin... ...her onlarla yani insansız... ...hava araçlarıyla... ...izlendiğini... saat ...saniye ve saniye izlendiğini fakat... Genel Kurmayın takviye göndermediği yolunda haberler yapmıştı. Genel Kurmaydan aşağı yukarı tam bir ay önce verilen bu habere hiçbir açıklama gelmedi. çeşitli gazetelerde taraftan sonra da takip etmeye çalıştılar bunu ama ses yok. Başvuru öncesinde dünkü başvuru öncesinde. Beşiktaş'taki Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmadan önce Eminönü'nde bir basın açıklaması yapmış Hukukçular Derneği ve Başkanı Cahit Özkan, kimliği belirsiz bazı kişiler aileleri davacı olmalarını engellemek için tehdit ettiklerini de söylemişler. Baskılara rağmen dört ailenin şahsen bir ailenin ise vekaleten şikayetçi olduğunu belirtmiş Özkan Cahit Özkan. Ve e, tehdit edenlerin şehitlerin ailesinin maddi zorlukta olduklarını bildikleri için tazminat kozunu kullandıklarını ifade etmiş. Radikal'in haberine göre ise Hantepe'de öldürülen uzman çavuş Ayhan Say'ın babası Hasan Say dava açacağını açıklamasının hemen ardından tehdit telefonu aldığını anlatmış. Telefondaki ses siz şikayetçi olacak ailelerden misiniz diye sormuş. Ben de her onlarla ilgili tatmin edici bir açıklama yapılmadığı takdirde şikayetçi olacağımı söyledim diyor. Telefondaki kişi bunun üzerine şikayetten dolayı tazminat ve maaş hakkınızın riske girmesinden çekinmiyor musunuz diye bir tehditte bulunmuş sonra da telefonu kapattı demiş. Dağlıca'da öldürülen Selçuk Gürdal'ın babası Mehmet Gürdal da saldırıların önceden bilinmesine rağmen neden Önlem alınmadığı sorusunu sormuş. Yani Bu haberi taraf gazetesi de bugün Volkan Kaç imzasıyla sülmanşetten vermiş ve şöyle bir başlık koymuş. Genel kurmaya suç duyurusu. Oğlunuzu, oğlumuzu bilerek öldürttünüz. Heron skandalının ardından beş şehit ailesi sorumlular cezalandırsın, cezalandırılsın dedi diye de bir Alt başlığıyla verilmiş bir haber. Bu da Türkiye'de çok biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Türkiye'de çok benzerine rastlanır tarzda olaylardan biri değil. Genel kurmayı vazifesini yapmamaktan, görevini yerine getirmemekten, ihmalden göz yummak gibi suçlardan kasıt aranmaksızın bir soru. Genel kurmaya karşı dava açması, hesap sorulması olayı İlk defa rastlanan bir şey, hainleri ortaya çıkarın demişler haberin içinde de bakıldığı zaman. Beşiktaş'taki İstanbul ailesine adliyesine giden aileler savcılığa şikayet dilekçelerini vermişler. Ve her on skandalının üstünden bunca gün geçmesine rağmen yetkililerin açıklama yapmamasına da dikkat çekip, Gerçekten iddialar incelendiğinde organize birlikte hareket etmek suretiyle söz konusu şehitlerin verildiği yönünde bir kanaat hasıl olmuştur. Biz de şikayetimizi yaptık, işleme alındı diyor. İstanbul'da bir araya gelen asker aileleri de genelkurmayı açıklama yapmaya çağırmışlar. Bir büyük masanın etrafında dizilmişler. Bazılarının ellerinde yakınlarının, oğullarının... Ya da kardeşlerinin resimleriyle e, görünüyorlar. Aralarında bir de anne var, besbelli bir kadın var yani. Ve Türk bayrağı da kullanılmış böyle bir durum. Evet, önemli bir gelişme olduğunu da söyleyebiliriz. Bir diğer önemli gelişme pek çok gazetenin de... E, manşet ya da birinci sayfa haberi olmuş durumdalar Ergenekon'un 84 kritik savcı ve hakimi görevden almak istediler başlığıyla verilmiş mesela tarafta Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun derdi Ergenekon diye Ergenekon balyoz ve faili meçhul soruşturmalarını yürüten hakim ve savcıların yerlerinin değiştirilmesi için korsan liste sunulunca Bakan Ergin'in, Sadullah Ergin'in de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu toplantısını terk ettiği haberi var. Yani İstanbul, Diyarbakır ve Erzurum'da görevli 84 isim HSYK'nın yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun hedefindeydi. Bunlar arasında İstanbul Başsavcı Vekili Çolak Kadı, Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel, Sinan Kuş ve Durdu Kavak ilk sırada diğer alıyordu. Kritik soruşturmaları yürüten önemli isimlerin görevden alınmak istenmesi üzerine Adalet Bakanı Ergin kurulu terk etti. Bu durumda da hakim ve savcı atamalarının 12 Eylül sonrasında kalabileceği belirtiliyor haberlerde. Bu Mehmet Baransu'nun haberi de Taraf gazetesinde. bunu Star gazetesi de son hamleye bakan engeli diye bir manşetle verilmiş. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri bir kez daha Ergenekon savcılarının da aralarında bulunduğu hakim ve savcıları değiştirme listesi hazırlamış. Ancak Adalet Bakanı Ergin kararnameyi geri çekerek davalara müdahaleyi önledi diyor. Yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbek ve üye Ali Suat Ertos'un gündeme alınan 67 adli yargıyla unvanlı 79 hakim ve savcının tayini görüşülürken Listeye 84 ismin hemen tırnak içinde 140 isminde de tırnak içinde gene gerekirse eklenmesini istemişler. İşte Ergenekon savcıları Özpek Güzel ve Seçen'in Erzincan Ergenekon'a bakan Erzurum Ağarcaza hakimleriyle Diyarbakır Başsavcısı başta olmak üzere Özel yetkili 24 mahkeme heyeti ve savcının görevden alınması istenmiş. Yani bir çeşit büyük çaplı bir İdari Operasyon olduğunda da söyleyebiliriz. Adalet Bakanı Ergin de yürüyen davalara müdahale edilmek istendiğini belirterek kararnamenin ilgili bölümlerini çekmiş. Hem yargının yükü ağır diyorlar hem de savcıları almak istiyorlar şeklinde bir açıklama yapmış Sadullah Ergin. Bu da Star'ın haberiydi. Cumhuriyet Gazetesi ise bunu 12 Eylül planı Kurulu kilitlediği şeklinde fa farklı bir açıdan e, vermiş oluyor. Yani bakanlık Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda kararnamenin kalan bölümünü geri çekti. E, üst başlığıyla veriyor. Hükümetle Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu arasında Ergenekon davası başta olmak üzere İstanbul, Erzurum ve Diyarbakır'daki özel yetkili mahkemelerin yargıç ve savcılarının yerlerinin değiştirilmesi konusunda kriz çıktı diyor ve 24 yargıç ve savcının durumu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu kilitledi. Yani bazı gazetelerde bu bir operasyon şeklinde Ergenekon'a bağlanırken bazı gazetelerde de bunun 12 Eylül planı olduğu belirtiliyor. Korsan kararname ifadesi de şeyde kullanılmış Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yüksek yargıdan gelen üyeleri Zaman Gazetesi'nde belirtildiği şekilde Ergenekon, Balyoz, faili meçhul cinayetler gibi kritik davalara bakan savcı ve hakimleri görevden almaya çalışıyor diye. Artık aleni bir duruma gelmiş vaziyette. Yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu gibi bir resmi devlet kuruluşunun Doğrudan doğruya bir siyasi mücadele içinde e, bulunduğu gibi bir durumda çıkıyor. Denebilir buna. Korsan liste bu amaçla geldi. Metin Arslan'ın haberinde de o şekilde geçiyor. Dün kurulun gündemine getirilince Adalet Bakanı Ergin matemat aslanı geri çekti ve görüşmeleri bitirdi. Yürüyen dava ve soruşturmalara doğrudan müdahaleyi kabul edemeyiz şeklinde. Yeni Şafak gazetesi de Ergenekon rövanşı ellerinde şişti şeklinde bir yorum başlıkla vermiş. Ergenekon ve Balyoz gibi kritik davaların 20 hakim ve savcısını, o da aynı terimi kullanıyor Yeni Şafak'ta, korsan listeyle görevlerinden almak isteyen hakim ve savcılar yüksek kurulu üyeleri yeni bir krizin fitilini ateşledi diyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise taslağı geri çekerek, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargıya müdahale hamlesini boşa çıkardı diye vermiş. Bu aynı krizin geçen de geçmiş yaşanmış olduğunu da hatırlıyoruz gayet net bir şekilde. Ee, orada ama o zaman bunun 12 Eylül'de yapılacak olan anayasa referandumuyla bir ilgisi olamayacağını da belirtmemiz lazım. Çünkü ciddi bir takdim tehir olduğu söylenebilir. Şu anda çünkü bu şekilde bir anayasanın referandumunun yapılmasıyla ilgili bir geçen seneki krizde referandumun esamesi olmadığı için böyle bir şey söylenemeyebilir diye düşünüyoruz. Evet Ergenekon kilitledi demiş Milliyet Gazetesi de aynı şekilde hakimler savcılar yüksek kurulunda kriz var HSYK'da kriz var patlangıcıyla verdiği haberde Ergenekon kilitledi diyerek diğer gazetelerle aynı yorumu yapmış yani hakimler savcılar yüksek kurulunda yargı kökenli üyelerin Ergenekon balyoz gibi davalardaki bazı hakim ve savcıların değiştirilmesini istediğini Adalet Bakanı da 79 atama yapılamadan kurul toplantılarını bitirdiğini söylüyor Aralarında Tuğran Çolak Kadır, Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi Ergenekon savcılarının da bulunduğu 24 ismin görev yerinin değişmesini istiyor. Neden böyle bir talepte bulunuyor? Onu herhalde ayrı bir şekilde yorumlamak durumunda kalabiliriz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 20 isim kilitledi diye Verdiği bir küçük haber Olarak vermiş haber Türk'te Bunu Ve e, kriz yaratan 20 ismin başında Ergenekon hakim Ve savcıları geliyor diye e, Belirtilmiş Akşam gazetesi ise Başsavcıyla savcının Andıç resleşmesi Diye bir haber veriyor ama Bunun Bu e, Konuyumuzda fazla ilgisi olmadığını düşündüm. Ve daha çok krizi nasıl verdiğine bakalım akşam gazetesinde referanduma 25 gün kala Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda kriz demiş. O dairefe 12 Eylül sonrasına mı kaldı diye de bakılıyor. Böyle bir ihtimalden bahseden akşam gazetesi var referandum sonrasına. E, aynı şeyi başka gazetelerde de görmemiz mümkün. Yani hakim ve savcı atamalarının 12 Eylül'de yapılacak referandum sonrasına kalabilmeleri ihtimalinden bahsediliyor. Aynı şekilde bir başka e, 12 Eylül'den sonrasına, referandum sonrasına kalacağı belirtilen bir başka olay da hükümetle memur sendikaları arasında yapılan toplu görüşmelerin ikinci turundan da sonuç alınamaması üzerine çıkmış ortaya ve kamu emekçi sendikaları konfederasyonu yani KESK masayı terk etmiş anlaşma referandum sonrasına kalabilir şeklinde belirtiliyor. Burada da bir toplu sözleşme evet'e bağlanınca KESK toplantıyı terk ettiği şeklinde vermiş. Bir yanet bunu hükümetin toplu sözleşmeyi anayasa değişikliği referandumundan evet çıkmasına bağlayınca toplu görüşmeleri KESK'in terk ettiği belirtiliyor ve KESK Başkanı Evren'in anayasanın 90. maddesini hatırlattığı da belirtiliyor Sami Evren'in. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın anayasa değişikliği gerçekleşmeden toplu sözleşme yapılamayacağını savunduğunu söylüyor Sami Evren. Bunu kabul edemeyiz. Referandum sonucuna bağlı kalmaksızın Toplu sözleşmeyi savunduk demiş ve referandum sonucuna bağlı kalmaksızın toplu sözleşmeyi savunuyoruz demiş. Hiçbir siyasi partinin siyasi iktidarın oylamasına alet olacak bir örgüt değildir kes demiş. Durumu görüşeceklermiş. Toplu görüşmelerin 24 ve 28 Ağustos'ta devam edeceği haberi şeyiyle bitiyor. Bu Biyanet'in haberi. Bir gün gazetede bunu manşetine ahlaksız teklif diye bir yorum, haber yorumla e, belirtmiş. Başlıkla hükümet toplu sözleşme için sendikaların referandumda evet demesini teklif etti. Sendikaların bir kısmı bu teklifi AKP'nin şantajı olarak nitelendirdi. Kesk masayı terk etti diye vermiş. Bu referandum tartışmaları da bu şekilde devam ediyor. Son olarak elimizde bir de sabah gazetesi var ona da bakıyorum. Sabah Kızılay Pakistan treni kurduğunu belirtiyor. Pakistan'da yaraları sabah sarıyor diye bir şey var. Birinci sayfadan verdiği haber bu Hakimler Savcılığa Yüksek Kurulu ya da KESK görüşmelerine ilişkin bir şeyi fazla e, göremedim. Evet haberlerin e, ana şeyleri burada hazır e, bu toplu sözleşme e, ve e, Benzer şeylerden bahsederken bir haber daha verelim. Güney Afrika'da büyük bir milyonlarca, 1.300.000 işçinin de devlet e, kamu çalışanlarının, devlet memurlarının greve gittiği %8,6'lık bir e, zam talebinde bulunduğu belirtiliyor. Bu çok büyük çaplı, devasa bir e, şey grev ama hükümette bunu biz diyecek paramız yok demiş. O Güney Afrika'ya özgü danslarla ve sloganlarla ilginç ve böyle son derece eğlenceli gibi görünen ama çok ciddi bir talebi de barındıran görüntülerle devam eden bir operasyon bir şey gösteri de Orada mevcuttu. Günün son haberi olarak da şeyi söyleyebiliriz. Türkiye'nin en temel meselelerinden birine ilişkin bir haber de verelim. Diyarbakır'dan 145 sivil toplum kuruluşunun PKK'nın ilan ettiği eylemsizlik, eylemsizlik kararını Kürt meselesinin barışçıl çözümü için büyük bir fırsat olarak değerlendirdiğini söyleyelim. Sürecin devamı için operasyonların durmasını ve kendini taraf olarak gören hiçbir kesimin dışlanmamasını istedi, diyor Diyarbakır'dan 145 Sivil Toplum Kuruluşu. PKK'nın 20 Eylül'e kadar eylemsizlik kararı almış olmasının, Kürt meselesinin barışçıl çözümü için büyük bir olanak yarattığını açıklamışlar ve sürecin kalıcı hale gelmesi için operasyonların durmasını istemişler. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu, okuyor metni ve şöyle bu sürecin sorumluluğu başta hükümet olmak üzere devletin diğer kurumları, ana muhalefet partisi ve tüm siyasi partilerdedir. Sorunun günlük siyasi çekişmeler dışında ele alınmasını gerekli olduğunu söylüyor Tanrıkulu ve sürece bütün toplumsal kesimlerin sahip çıkıp katkı sunmasını istemiş Sümer Park'ta Diyarbakır'da yapılan çok sayıda toplum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına Sezgin Tanrıkulu okuyor. Bildiride imzası bulunan sivil toplum kuruluşlarının sorunun çözümü için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi tahil ettiklerini de söylemiş. Ve 25 yıllık bu uzun ve acılı süreçte birçok kez ateş ve eylemsizlik kararları alındı. Ama devlet kurumları bu süreçleri Heba ettiğini barışçıl ve özgürlükçü çözümler için değerlendirmedi veba etti ve bir kez daha heba edilmemesi için şunların yapılması gerektiğini söylüyor. Eylemsizlik kararını boşa çıkartacak operasyonlar yapılmamalı. Sorunun yaratılacak güven ortamı içinde barışçı ve özgürlükçü çözümüne zemin hazırlanmalı. İkinci olarak sürece tüm Türkiye toplumunun sahip çıkması gerektiğini, operasyonların durması için toplumun bütün kesimlerinin ısrarcı olması gerektiğini ve üçüncü olarak da özgürlüğü ve eşitliği esas alan alacak olan çözüme kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayacak somut önerilere dön yargısız yaklaşılması gerektiğini, önerilerin barışçıl çözüm zeminini güçlendireceğini de gözden uzak tutulmaması gerektiğini söylüyorlar. Ve daha önce dile getirdikleri talepleri de bir kez daha hatırlatmışlar. Yani Kürt siyasetçiler, seçilmiş belediye başkanları ve insan hakları savunucularına yönelik uygulamalar, tutuksuz yargılanmaları sağlanmalı uygulamalara son vermeli. Kamu vicdanını yaralayan bu uygulamalar çünkü çok sayıda tutuklu var. İkincisi siyasetin sorun çözücü işlevini yerine getirebilmesi için bütün siyasi görüşlerin kendini rahatça ifade edebileceği bir siyasal partiler rejimine ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle başta temsilde adaletsizliğe sebep olan seçim barajının kaldırılması veya makul bir seviyeye düşürülmesi isteniyor. Siyasi partiler yasasının da yasaklardan arındırılması isteniyor ve üçüncü olarak da kalıcı bir çözümü mümkün kılmak için diyalog sürecinin başlatılmasını, ve bu süreçten kendiniz sorunun tarafı olarak gören hiçbir aktörün dışlanmaması gerektiğini de söylüyorlar. Önyargısız öneriler tartışılabilmelidir diyorlar. Bir okumak mümkün bunu. Böylece bu bir saati tamamlıyoruz. Hasan Ersel yok onun için ondan sonraki saatte de ben Deniz devam edeceğim konuşmaya belki ekonomik konularına da değinebiliriz. Açık Gazete I don't wanna hear it No more fussing and a fighting, Baby Hold me tight Just let bygones be bygones. Just think about tomorrow, girl, our future's bright well, I know I was wrong But I was just a fool, too blind to see You were the only girl for me Oh, but now I see the light And everything's gonna be all right, baby ta well, I know I was wrong, but I was just a fool see you were the only girl for me, oh but now I see the light, and everything's gonna be alright, baby, hold me tight, girl, you know I. ta ta ta ta Hold Me Tight adlı parçayla Johnny Nash'a bir kez daha kulak verdik. Johnny Nash bugün 1940'ta bugün doğmuştu. Yani tam 70 yaşında idrak ediyor Teksaslı bir müzisyen. Ama Amerika'nın yetiştirdiği en göze çarpan reggae müzisyenlerinden biri. Jamaika'nın dışından olması da ilginç bir şey. Onun çok tanınmış parçalarından biri de Hold Me Tight adını taşıyordu. Onu çalarak devam ettik. Evet programımız... Açık Gazete, e, radyomuz Açık Radyo 94.9, Açık Radyo.com'dan da internet üzerinden de yayın yapıyoruz. Saat 9.11 dakika geçiyor. Hasan Ersel'le ekonomi notları yok bugün. E, gelecek hafta tam kadro olarak huzurlarınızda olacağız ümid ediyorum. E, ama bu arada ben de e, Naçizani e, abinin de tatilde olduğu bir sırada bu sefer ağır bir işe soyunup ekonomi notları sırasında ekonomiden bahsetmeye karar verdim. Kemerlerinizi bağlayın. Evet. Pazar tesi günü itibariyle dünya çapında çok önemli bir haber vardı. Biz bunu International Herald Tribune'dan David Barbosa'nın haberinden okuyabiliriz. Şanghay'dan bildiriyor. O da Çin son 30 yıl süren müthiş büyümesinden sonra Japonya'nın yanından geçmiş ve ikinci çeyreğinde yılın ikinci çeyreğinde dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelmiş Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından bunlar da pazar testi günü Japonya'da resmi rakamların açıklanması üzerine söylüyordu. Bu bir dönüm noktası sayılabiliyor. Epey zamandan beri de Kimileri tahmin ediyor bekliyorlardı ama Çin'in büyümesi bu baş döndürücü hızı gerçek ve geri kalan dünyada yeni bir ekonomik süper güçle baş etmek durumunda kalacak deniyor. Haberde Tokyo Japon ekonomisinin 1,28 trilyonluk dolarlık bir ikinci çeyrek üretimi yaptığını söyleyince Çin'in 133 1 trilyon 33, 330 milyar dolarlık üretiminden altta kalmış. Böylece de yıllık üretim hasıla, yıllık hasıla diyelim buna 5,5 trilyon yani 5, 5 trilyon 500 milyar dolar olması bekleniyor. Japon ekonomisi yıllık %0.4 Büyümüş Bu çeyrek için Beklenenlerin de altında Bu da Çin ekonomisinin Yaklaşık %10 gibi Yılda %10 gibi muazzam bir oranda Büyümesine karşılaştırıldığı zaman Tabi çok Daha anlamda ifade ediyor Şimdi Son yıllarda Çin'in Almanya'yı Fransa'yı ve Britanya'yı da Geçtikten sonra şimdi Japonya'da geçmesinin eğer bu trendlerde devam etmesi halinde 2030'da da Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisinde geçmesi bekleniyor. Yani bu trendler devam ederse deniyor. Yalnız 2030'a kadar dünyadaki diğer bu Çin'deki büyüme trendi devam edebilir şüphesiz. Ama diğer trendlerin devam edeceğinden oldukça kuşkumuz olduğunu da belirtmeliyiz Özellikle de şeyi dikkate alacak olursak son bir haftadan beri Ağustos ayı içindeki gelişmeleri küresel iklim durumuyla ilgili gelişmeleri düşünecek olursak bu Amerika Birleşik Devletleri yani başta Pakistan olmak üzere Çin'de bir değil iki Ayrıca vurulan sel felaketleri Rusya'da korkunç kavurucu sıcaklar ürünlerin tahrip olması ve orman ve turba yangınları Amerika Birleşik Devletleri'nde de sel ve fırtınalar aşırı iklim olayları Keşmir'de Kore'de ki olaylarda dikkate alınırsa bu trendlerin özellikle Çin'in çevre maliyeti olarak bu büyümenin kendisine nelere mal olacağını kolay kolay kestirmek de mümkün değil. Hatta bunun e, bence mümkün olmaması ihtimali de galip ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, tabii bütün bunlar Amerika'dan Amerika'ya yakın olması, e, yakınlaşması ve yakında da onu geçecek denmesi neye bağlı? Biraz da onu da konuşacağız. Birazdan e, Çin 5 e, yıl önce daha e, gayri safi yurt içi hasılası... 2 onda 3 trilyonmuş yani Japonya'nın yarısı kadarmış. Yani 5 yıl içinde fantastik bir e, akıllara neredeyse durgunluk vereceği de söylenebilecek bir büyümeyle geçmiş. Çin aynı yüz ölçümüne yaklaşık olarak Amerika Birleşik Devletleri ile aynı yüz ölçümüne sahip ama tabii e, dünya nüfusunun da 5'te 1'ine sahip. 1 milyar 100 milyon kişilik bir nüfusla dünya ikincisi Hindistan'dan sonra ve tabii en, yok, en yoksul değilse de yoksul ülkelerle de bir bu nüfus yüzünden <gülüyor> şeyi Cezayir, El Salvador ve Arnavutluk gibi yani 3600 yıllık dolar gayri safi yani milli gelir hesabı eğer bir anlam ifade ediyorsa Amerika Birleşik Devletleri'ninki ise şu anda yaklaşık 46 bin dolar. Yılda dolayısıyla adam akıllı büyük bir fark var ve ona yetişmesinin söz konusu olması pek mümkün değil. Ayrıca da tabii en önemli şeyi ülkenin muazzam çevre sorunları var ve bu büyümesi onu çevredeki yıkımı da Üç Boğazlar Barajı'nın bile taşmasından bahsediliyordu. Yerli yani en büyük baraj projesi olan. Böyle bir iklim değişikliği konusunda da e, nasıl bir tavır göstermesi gerektiği konusunu da epey daha önceki programlarda konuşmuştuk ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yenilenebilir enerji konusunda yüksek teknikleri ona e, makul fiyatlarla vermesinden başka çare yok. Yoksa Çinlilerin de tamamının da geçenlerde Metin Münir'le ile de konuştuğumuz gibi Milliyet Gazetesi yazarlarından Çinlilerin de bu büyüme hızıyla hepsinin de tabii birer otomobil ve ikinci ev falan satın alma durumları da dikkate alınırsa dünyaya yalnız Çin için de ikinci bir gezegen gerektiği gerekmiş gerekeceği aşikar. Bunun da hiçbir şekilde sürdürülebilir olmadığını görmek için müneccim olmak ya da kuvvetli mühendis hesabı yapmaya da lüzum yok yani zaten dünyadaki en büyük taşıt araçları yapımcısı olmuş Amerika Birleşik Devletleri de geçen sene geçmiş durumda. Karbondioksit salımları açısından da dünyada bir numara oldu. Gene Amerika'yı geçerek, tabii kümülatif değil. Kümülatif olarak İngiltere'yi ve Amerika'yı geçmek için daha bir 30 sene, yani bu şekilde belki 40 sene, Püskürtmesi lazım o zehirli gazları. Buna da dünyanın ne kadar tahammül edeceğini düşünmek zor. Şimdi bu konu başka bir de ekonomiyi bu olayı nasıl gerçekleştirdiğine dair ipuçları taşıyan oldukça ilginç bir yazı var elimde. The Independent gazetesinin muhabiri Johan Hari'nin tam da bu konuya ilişkin bir yazısı Çin'de, Çin, Çin dünyanın fabrikası diye nitelendirilen bir yer. İşte onun içinde bu yere ulaşmış durumda. Şimdi e, e, Yan Li diye bir adamdan bahsediyor. Bütün hayatı boyunca bir, genç bir adam bu. 27 yaşında tipik bir işçi ve çok büyük Son yıllarda adından olumsuz olarak çok bahsedilen Shenzhen'de, Shenzhen vilayetinde, Güney Çin'de Foxconn fabrikasında çalışan bir işçi ve iPad'ler ve PlayStation'lar ve cep telefonu pilleri yapan tipik bir işçi. Herkesin, batıdaki herkesin kullandığı araçlardan. ID numarası da F3839667'ymiş. Bütün gün işte şeyin önünde duruyor tezgahın önünde. Her gün aynı küçük bilek hareketini yaparak saate de 20 pence gibi bir para alıyor. 20 peni ve ailesine göre bazen bu çalışmaları bu araçları elektronik araçları yapmak için günde 24 saat çalışıyormuş. Bazı günlerse ailesine gene bakılacak olursa 35 saate de uzanıyormuş çalışma süreleri. Ve işte bir sendika grubu böylesine çalıştırılır mı köle gibi dese o zaman da 12 yıllık bir hapis cezasına çarptırılması ihtimali var. Çin'de durumlar böyle. Çin'deki Komünist Parti'nin devlet... ...kapitalizmi bu şekilde çalışıyor... ...çünkü... ...ve 27 Mayıs... ...gecesi... gene böyle bir maraton... ...çalışmasından sonra... ...Li... ...düşmüş ve ölmüş... ...düşüp ölmüş... ...ve bu Çin fabrikalarında... ...aşırı çalışmadan ölümler o kadar yaygın ki... ...diye anlatıyor... ...Yohan Hari... ...6 Ağustos'ta çıkmış olan... ...bir yazı bu... ...iki hafta önce... ...Independent'de yayınlanmıştı. Tam da denk geldi işte... ...Çin'in büyümesi nasıl olduğu sorusuna... ...birlikte cevap ararken... ...dinleyicilerle, sizle biz. De ölümler yani... ...aşırı çalışmadan ölümler o kadar yaygın ki... ...bir kelimesi bile varmış. Guo Laosi deniyor buna. Yani... Çin Günlüğü adlı hesabına göre her yıl 600 bin kişi aşırı çalışmadan ölüyormuş. 600 bin işçi ölüyormuş. Ve bunların çoğunluğu da bizim bizler için diyor Johan Hari. işte sizin de benim de hepimizin kullandığı o elektronik aletleri, oyuncakları falan yaparken ölüyorlar diyor. Guo Lausi'den. Ve Lee'din daha önce hiçbir hastalığı olmamış ailesine göre yalnız işte Foxcon'da başlamış ondan sonra da ölüm sebebi Foxcon şey diyormuş ölüm sebebi Astım'dan Astım vardı öldü, ondan öldü diyormuş fakat adamın daha önceki doktor raporlarında herhangi bir Lee, Yan Lee'nin böyle bir şeyi yokmuş. Hastalığı yokmuş. Ee, ve son derece ilginç aslında e, Yanli'nin öldüğü gece Foxson e, işçilerinden bir diğeri de intihar etmiş. Bu da e, intiharda 10. bu seneki 10. intiharmış. Yani 10 yıllardan beri 20 yıldan beri aşağı yukarı e, Çinliler... Çin işçileri düşüyor, ölüyor, biz de alışveriş yapıyoruz diyor. Yani mesela Çin fiyatı denen mucizevi fiyatlara, ucuza icat edilmiş oyuncaklar ve büyüklere, küçüklere oyuncaklar var. Abilerim, ablalarım şu elimde görmüş olduğunuz vaziyetleri yani daha China price denilen işte Çin fiyatı üzerinde uğraşılıyor ama insan fiyatı human price üzerinde pek Üzerinde durulmuyormuş ve mesela e, Dongguan'da gene Güney Çin'de çalışan bir Microsoft e, ta, imalatta bulunan bir e, şirket KYE sistemleri şirketi oradaki ilk gün çalışmaya başlayan bir e, işçi bir şey göndermişler uluslararası bir araştırma gazetecilik gizli araştırma yaparken ne oluyor Çin'de diye Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal iş komitesi Çin'de işler nasıl gidiyor diye işçiler sendikalar adam göndermiş hemen fısıldamış orada çalışan biz burada mahpus olarak çalışıyoruz demiş mahpuslar gibi hapishane hükümleri gibi ve yani hakikaten Şöyle de raporda şunlar verilmiş hemen hemen hiç orayı terk etmiyorlar yani orada çalıştıkları yeri her odada 10 işçi çalışıyor her bir yatakhanede de 5000 kişi var duş yok herkese birer sabun şey sabun diyorum sünger parçası veriliyor kendilerini temizlesin diye. Tipik bir şey, çalışma günü de 7.45'te başlıyor sabah. 10.55'te akşam bitiyor. Yani 15 saat civarında. işçiler 15 dakikada bir işe başlamadan önce şöyle de bir talime giriyorlar. Herkes hazır ol, solağa bak, sağa bak. Başladıktan sonra da bir daha asla konuşamıyorlar. Müzik dinlemeleri, tuvalete gitmeleri de yasak. Ve bu kuralı e, bozan işçilere de ceza olarak hem bağırıyorlar hem de eğer işten çıkmak istemiyorsan, işini kaybetmek istemiyorsan bir daha yapma git tuvaletleri temizle ceza olarak diyorlar. Sonra da yatakhaneye. Yani bu battery farming dedikleri işte kümeslerde e, beslenen tavuklar, piliçler gibi bir hayat. işçilerden bir tanesi demiş ki ben işte her bir... E, kompüter faresine, bilgisayar faresine küçük yastıklar yapıştırıyorum demiş kaymasın diye. Ve bu akıl durdurucu bir iş. Çünkü günde 12 saat aynı. Tek işi küçük hareketi yapıyorum. Ve yani bize aslında bayağı sığır ya da küme hayvanı muamelesi yapılıyor. İşçi diyemezsiniz demişler. Hatta kendi yiyeceklerini pişirmeleri hatta seks yapmaları da Yasakmış yani cinsel ilişkiye girmeleri şirketinin kantinden verilen almak zorunda oldukları yağları alıyorlar. Sadece cuma günleri bir küçük e, e, tavuk bacağı butu veriliyormuş ve bir daha ya işte ne kadar iyileştiğini göstermek için. Şimdi yani Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduğu haberini verirken aynı zamanda Johan Hari'nin bu yazısında verilen bir istatistiği de söyleyeyim size. Çin süper güç oluyor, süper ekonomi olurken bu işçiler daha da az, daha da az para alıyorlar. Yani gayri safi hasılanın bir oranı olarak ücretler her yıl 1983'ten 2005'e kadar her yıl istisnasız düşmüş. Çünkü neden oluyor bu da? Çünkü çok özel bir politika var Çin'de. 20 yıldan beri devam ediyor. Çok zengin insanların örgüt kurmaları, sendika kurmaları, yani şirket kurmalarına izin veriliyor ve istedikleri gibi çıkarlarını amansızca takip etmeleri ama nüfusun geri kalanı gizli polis tarafından bir araya girmeleri, toplantı yapmaları, bırakın sendika, dernek filan herhangi bir şekilde toplanmaları yasaklanıyor. Gizli polisler kontrolünde. Yani 1984'te anlatılanlar bir de maoizmle karışınca Maoculuk döneminin uygulamalarıyla harika bir şey komünizmden şirketlere aktarılmış olacak her, her ikisi sistemde yani insanları zaten atılabilir, kullanıp atılabilir sadece ekonomik amaçlara hizmet eden araçlar olarak görüyorlar bu insanların adlarını da hiçbir zaman bilmiyoruz yani meçhul işçi diyebiliriz ve bazen mesela Liupan diye 17 yaşındaki bir işçi şeye kaptırmış kendini bir makine bozulmuş büyük Batı şirketlerinin e, marka olan şirketlerinden biri için çalışıyormuş ve karton plaketler yapıyormuş. Sonra kaptırmış kendisini. Makineden çıkarttıklarında gözlerini bile görememişler. Çünkü dağılmış. Kıymaya dönüşmüş. Peki ama buradan iyi de bir sonuç çıkarmak mümkün diyor. Ne iyi sonucu diye düşündüğünüz zaman Johan Hari'nin Adeta destansı bir isyan başladı Çin'de bu artık bu sömürüye karşı diyor ve başarıya da ulaşmaya başladı. 126 bin Çin fabrikasında işçiler artık bu şekilde yaşamayı reddederek protesto etmişler. Wildcat denilen, denilen gizli grevler yani şeysiz, habersiz grevler, yasal olmayan grevler ve birlikler kurulmaya başlamış. Yani şeyle tekst e, mesajlaşmasıyla gönderiyorlar birbirlerine daha yüksek ücret, daha insani çalışma şartları ve serbestçe organize olma hakkı, örgütlenme hakkı milyonlarca kişi artık fabrikaları basmaya ve burada insan hakları yok, özgürlük istiyoruz diye bağırmaya başlamışlar ve o kadar sayıda intihardan finan sonra artık geri dönmek zorunda kalmış ve Çin diktatörlüğü de o kadar panikledi ki diyor geçen sene. Ona olağanüstü bir adım attı ve yeni bir iş kanunu çıkarttı. Kendi liderlerini ve sendikalarını kurabileceklerine izin veren. Ayrıca da tohumlarını atıyor işte Çin'in çeşitli iş yerlerinde. Batılı şirketler çok fena karşı çıkmışlar, lobi yapmışlar buna karşı. Ve gayet olumsuz bir yatırım çevresi iklimi yaratabilir demişler yani koşulların şart e, karlarının azalacağını söylüyorlar diyorlar. Fakat e, sonunda kan kanunu da doğramışlar tabii batılılardan gelen bu destek üzerine Çin diktatörlüğü demokraside biraz gene kabukları sıyrılmış vaziyete gelmiş ama gene bastırdılar bu yıl Çinli işçiler ve Şimdi bayağı ciddi haklar elde etmeye başladılar diyor. Ve Guangdong bölgesinde de ülkenin zaten imalat merkezi artık ciddi şekilde kendi temsilcilerini seçmelerine izin verip toplu pazarlığa geçme yolunda olduklarını da söylüyorlar. Bayağı ilginç bir gelişmeden bahsediyoruz. işte Hasan Ersel'in ekonomi notları bölümünde. Ee, naçizane Ben Deniz'den Yohan Hari'nin de katkılarıyla önemli katkılarıyla Çin'in ekonomik durumu ve örgütlenme hakları iş örgütlenmesi üzerinde konuştuk. Evet şimdi bu 9.30 oldu saat hatta geçiyor bir ara vereceğiz aradan sonra da 350.org adlı kuruluşun uluslararası kuruluşun iklim. Ee, üzerine ee, geçen senede kurucularından hem e, şeyle Bil Maki hem de e, o örgütün çalışanlarından Will Bates'le e, yaptığımız söyleşileri de hatırlayacaksınız. Şimdi Will Bates tekrar e, Türkiye'de ve Açık Radyo'ya da davet ettik kendisini ve 350 org adına bütün dünyada 10 10 10 diye adlandırılan örgütlenmeyi bu kü küresel iklim değişikliğindeki küresel ısınmadaki korkunç gidişe karşı mücadele etmek üzere onlarla e, burada her tarafa örgütleyen 10 10 10'un adı da şuradan geliyor. 10 Ekim yani 10. ayın 10. gününde 2010'da bütün dünyada gene kuvvetli bir e, aktivizm hareketi var. Belki de tarihin en büyük olması bekleniyor. Onunla ilgili görüşlerini alıp bilgilerini paylaşacağız sizinle. Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com ve onun Açık Gazetesindeyiz saat 9.30-6 dakika geçerken biraz önce de sözün ettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Daha iki konuğumuz var. Aslında programcımız Ümit Şahin de bize katıldı. Abi'nin yokluğunda desteğini de e, istedik. Ve Will Bates'le e, birlikte olacağız. E, 350.org adlı geçen yılda hem e, Will Bates'in hem de Bill McKibben'in kendisiyle de konuşma fırsatı bulmuştuk. Bu örgütün geçen yıl dünya çapındaki bu küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek konusunda bütün her yerde sivil örgütlenmeleri ...gerçekleştirmek üzere hem internet üzerinden hem de başka yollarla aynı anda da aynı günde de dünyanın dört bir tarafında da yoğun çalışmalar yapıyorlar. Şimdi bu senede gene aynı şey var daha da durumun acilleştiği konusunda hiç kimsenin şüphesi kalmadı artık özellikle son yaşananlar herkese göstermediyse başka ne gösterir diye düşünüyor insan. Şimdi Will Bates burada hafta sonunda da bunun örgütlenmesi konusunda iki gün sürecek toplantılar var ama onlara girmeden önce de kendisiyle birazcık konuşmak istedik ve özellikle de gelecek ayın onun da 10 Ekim'de 10 10 10 diye adlandırılan 10 Ekim 10'unca ayın 10. günü 2010'da yapılacak gösteriler konusunda kendisiyle Guruji, at Nibbumujas, welcome. Well, uh, we're very glad to have you back again. Yes, thank you very much. Good to be here. Yes, after saying "welcome," let's talk about the really uh, acute thing that is uh, upon us, and uh, how are we going to? build a movement uh, against this colossal threat which we're in uh, and uh, talk us about uh, the 10-10-10 movement please yes absolutely so there's there's still no more important time than ever to be building a movement on on this most critical issue uh Particularly in very recently, I mean, we've, we're we're witnessing what it looks like, what it feels like to be in a world of 392 parts per million. Uh, the the floods in Pakistan, the heat waves in Russia, heat waves across the United States. I've been told that it's also been quite hot here in Turkey. Yeah, uh, around the world, we're uh, drought in Africa. Around the world, this year being what looks like it will be the hottest year on record. Um, we know that uh, this issue is is not going away, um, and we absolutely need a movement. Um... Ben, biraz çevirmeye <gülüyor> çalışayım isterseniz. Ee, Will şöyle başladı bundan yani e, soru özellikle 10 10 10 hareketinin e, ne olduğuna dairdi. Will de şöyle dedi bundan daha önemli harekete geçmek için bir yıl olabileceğini sanmıyorum çünkü bu sene. 392 ppm'ye ulaşmış atmosferde karbondioksit 392 ppm e ulaştı bir dünyanın neye benzediğini açıkça gördük. Bütün yani milyon gördük. Milyonda, her milyonda 392 parça, parça karbondioksit karbon karbon var. Evet. Ee, işte Pakistan'daki seller, Amerika'daki sıcak dalgası, Rusya'daki orman yangınları gibi neye benzediğini e, gördük ve bu senede kaydedilmiş yılların en sıcağı e, olacağı da ortaya çıktı. Evet, bu Türkiye'de, de Türkiye'de de burada da <gülüyor> evet çok büyük bir sıcakla karşılaştım dedi. And so and despite all this terrible news of what we're experiencing in the world today, it was as we witnessed in Copenhagen a massive failure of governments to move ahead on uh, taking action. And similarly. Uh, for one of the the most powerful countries in the world on this issue, the United States, uh, where I come from, come from, unfortunately, just failed to move ahead with new climate legislation. Bütün bunlara rağmen de e, hem geçen sene Kopenhag'da yaşanan işte hükümetlerin harekete geçmesine dair büyük başarısızda sahne olduğunu biliyoruz. Bu evet, senede... Birlikteydik zaten Will de orada Kopenhag'da. Evet, Kopenhag'da. Birlikte evet. yaşadık o korkunç yıkımı. Sen de vardın. Evet. Hepimiz vardık yani. Ama Amerika'da da aynı şey. Evet. Ee, söz konusu diyor Will. İşte kendisinin de kendisi de bir Amerikalı ve e, benzer bir şekilde bu en son büyük bir başarısızlığa uğradı. İklim değişikliği ilgili e, yasanın geçememesi. Geçememesi gönderilemedi bizi şey evet. zaten Exactly right. Yeah, it had it was one of the moments when the, the Congress was closest to taking on the issue and then they completely uh, flopped, flopped. Yeah. And, hmm. and yani, Kongre'nin harekete geçmeye en yakın olduğu zamanda birdenbire ortadan kalktı. Evet, yani tam bir başarısızlığın gerçek tanımı oldu yani çok büyük hayal kırıklığını gözünden bile okuyabiliyoruz evet. <gülüyor> yani televizyon olsaydı daha iyi görebilirdi were you expecting to uh, that this congress accepted this uh, what was your expectation the expectations on, uh, I mean they were not high and in fact what the congress was even considering was already substantially too weak too compromised uh, we knew that If they had taken action, it still would not have been enough. Uh, but it still is. It was. This was the biggest blow to efforts to have new climate policy in over a decade or or five years, however you measure it, of progress in that direction. Mm -hmm. Evet Ümit Şahin de şeyi sordu peki bir geçerli gerçekçi bir değerlendirme bakılacak olsa inanıyor muydunuz senatodan bunun kabul edeceği, geçeceği gibi bir şey sordu? Will de ne dedi? <gülüyor> yani çok büyük bir, yani çok yüksek değildi beklentimiz dedi ve e, hani şey de aslında zayıftı yani geçse bile. E, sulandırılmış. Evet oldukça zayıf bir şeydi ama yine de hani bunun kaybedilmiş olması önümüzdeki dönemi dönem açısından çok büyük bir e, başarısızlık e, oldu. Yani beş yıllık e, bir mücadelenin de en düşük noktası. Evet. filan e, oluşturuyordu dedi. So, so that's a bit of the bad news. That's a bit of where we are, where we are now. Uh, the good news is that the movement is charging ahead and does have some new exciting plans. Um, that the main... Plan for this year, as you mentioned earlier, is the 10-10-10. What we're calling it, we're calling it a global work party, uh, a day to celebrate climate solutions around the world. Uh, uh, e, şey, i̇yi haber, bunların hepsi kötü haberdi. İyi haber e, hareketin yeni bir enerjiyle, yeni planlarla ortaya çıkıyor olması. Bunların birincisi de işte bu başta bahsettiğimiz 10-10-10. Eylemi olacak yani Ekim 2010 2010'da 2010'da e, bunun ismi ne is, is it Global Work Party That's a right Global Work Party evet. Yani küresel çalışma partisi Partisi <laughs> parti de siyasi parti mm -hmm. değil ama yani evet. bayağı parti yapmak anlamında Okay What What is that party What What are you going to do So uh, So the idea is uh, It's part of a, a, a broader theme for the whole year in some senses of of showing our leaders that we're ready and willing to get to work to really implement the solutions to this crisis. Ya yani bunun temel amacı da liderlere bizim bir şeyler yapmaya hazır olduğumuzu ve bu krizi çözmek için yapılabilecek şeyler olduğunu göstermek. Evet, siyasetçilere yes, And it's a, uh re, is it going to be a real party? <coughs> yeah. We hope so. Yes. Yeah. Uh it's uh it, the name is certainly twofold. It's the the getting to work, it's the implementing solutions, but we we absolutely hope to have fun doing it. Um whether it's through music, through art, uh or uh, or simply by being together in communities uh, as we create the change we want to see. In the, in, in regards to this crisis. Yani bu, aynı zamanda gerçek bir parti kısmı da olacak. Müzik, sanat ve en azından insanların bir araya getirildiği. Ama tabii göstermek istediğimiz şey, işte bir çözümün mümkün olduğu ve bunu bizim yapmak istediğimiz. Benim anladığım kadarıyla bu da partinin bir de taraf anlamını da sanki evet. kullanmışlar. Hani bizde pek olmayan bir anlamı. Evet, biz bir tarafız biz bir tarafız, işin, işin evet. içinde diye. Evet, aynen öyle. So uh, how are the preparations going? Uh, Bill McKibben had uh, written very recently that if we're going to get any of this done, we're going to need a movement, the one thing we haven't had. So uh, I, there's everything to be hopeful. Is that correct? Certainly. Absolutely. Uh I think this this day is an important part of that movement. It's certainly not all of that movement. Uh, uh, we need, you know, what the kind of movement we need. We have been seeing starting to to grow in the years past. October twenty fourth last year, <laughs> the most widespread day of political action in history. Certainly, we do have a movement uh, beginning already. Uh, bu uh, önemli bir gün. Önce belki soruyu çevirmek lazım. Evet Adamını yani Bil, ben şeyi sormak istedim ona yani bir mahkubun artık ağzını da bozduğu çok öfkelenmek ve ondan sonra da harekete geçmek gerekir dediği bir yazısında diyor ki yani bizim bunca yıldır sahip olmadığımız belki de tek şey bir hareketti gerçek bir hareket oluşturmadıktı. Bu yönde bir hareket de oluşturur mu buna gider mi bu parti? Dedim. Yani global work party evet, cevap da şöyleydi yani bu önemli bir gün ama tabii ki hareketin hepsi bundan ibaret değil bugünden ibaret değil aslında geçen sene 24 Ekim'de yapılan 350 eyleminde ki dünyanın en büyük eylemiydi en kalabalık en çok katılımın en yüksek olduğu eylemdi o zaman başladı bu hareket dedi bu da bunun bu hareketin bir parçası. Evet 24 Ekim'de dünyanın dört bir tarafından inanılmaz fotoğraflar gelmişti. Türkiye'de, İstanbul'da da bizim de, Ankara'dan ve başka yerlerden de vardı aslında. Gerçekten de, galiba New York Times gazetesi mi? birisi şey dedi yani dünyadaki en büyük simultane yapılmış hareketti bu evet. siyasi hareket demişti. So and so uh... So the plans for 10, 10, 10 are going very well. I I think the current number is that there's about 125 countries that are registered to be a part of it, and it's growing day by day. Uh, and a few examples um, of what's happening on that day. Uh, there's uh, there's many communities around the world that will be planting trees or um, or you know, cleaning up their communities. There's some really creative ones, like a city in New Zealand that will be attempting to uh, fix up every single bicycle in the city on that one day, both training people how to fix their own bicycles, promoting the use of bicycles in the city, and ensure that everyone has a functional bicycle moving forward. Uh, so that's An example of how this day is both going to be bringing people together, having fun, but also creating the kinds of solutions, um, the, really changing the way in which we, we work on an ongoing basis, uh, as an effort to get us back below 350. Um, and I have another point to add hmm. <coughs> Şu ana kadar planlar çok iyi gidiyor diyor. 125 ülke e, bu eyleme kay kayıt olmuşturda ve bu giderek büyüyor bu rakam. E, yapılacak şeylerden birkaç örnek verirsek işte birçok yerde ağaç dikme e, gibi bir şey ben, yapılacak. Ağaç dikme törenle. törenleri yapılacak. Hmm. Ama onun dışında mesela kenti temizleme, bulundukları yeri temizleme gibi eylemler yapılacak. Bunların içinde çok yaratıcı olanlar da var dedi. Mesela Yeni Zelanda'da bir kasabada e, bu bir grup, işte bu eylemi yapacak grup kentteki bütün... Bisikletleri tamir edecek ve insanlara da nasıl bisiklet tamir edileceğini öğreteceklermiş. Kuş evet, bu şekilde de bütün kentte herkesin çalışır işe yarar bir bisikleti olması sağlanmış olacak. Aynı zamanda işte eğlenmiş olacaklar ve bir araya gelmiş olacaklar ve bir çözüm örneği de sunmuş olacaklar. This is probably the the first. It's going to be the first action. In, it could be, in, yes, it could be in New Zealand, <laughs> that's huh? right, that's right, yes and so and and there's many examples of the really exciting work that will take place on that day and and people uh I encourage people to visit the website three five zero dot org both mm. to uh see examples of what's happening around the world uh to learn about possibilities, ideas for what people could do in their own communities um there's a map where people can see if, uh, if actions are registered near them in Turkey already. I believe there's five registered in Turkey. Uh, and a group is meeting here in Istanbul uh, in the coming days to, to develop plans further for the day. Um, so I encourage people to visit and, and find out more about how they can join in as well. Evet, pek çok başka yaratıcı örnek de var. Bunları görmek için 350... Ben arada şeyi de söyledim. yani Anladım. Bu Yeni Zelanda'daki bisiklet hikayesi, eylemi herhalde o günün ilk eylemlerinden bir Belki de birincisi olacak. Çünkü evet. ilk güneş orada doğuyor. Dolayısıyla öyle ilk eylem mi bu olacak? Bütün yeni yıl törenleri gibi. Evet. <gülüyor> Herhalde dedi yani öyle bir hoş. Ee, bu 350.org web sitesi var. Ee, eğer merak edenler, ilgilenenler buraya girerlerse burada çeşitli fikirler şimdiden yayınlanmaya başlamış durumda. Buradan fikir alınabilir, neler yapılabileceği hakkında. Türkiye'den şimdilik beş kayıtlı grup var. Bu önümüzdeki hafta sonu yapacağımız e, çalışmada da işte bu gruplardan bir tanesiyle bu günde neler yapılabileceğine dair fikir geliştireceğiz. When is that? Uh, this next weekend? This weekend? Uh, yes. Where is it, and uh, is everybody invited? Uh, well, unfortunately, uh, the the space is limited, and I think the the registrations are already full. Um, mm -hmm. But uh, and it's happening in Istanbul. I I won't be able to pronounce <coughs> the the name of the street. Uh, Friday evening, Saturday day. Um, uh hopefully we can share the information and the ideas that come out of that workshop uh mm -hmm. uh with more widely but the the capacity is full mm -hmm. we'll have a chance to talk it over at the radio station of course with we, we've got quite a lot of programs to talk this over great yani <laughs> Sordu Ömer Madre ama şu anda kayıtlar dolmuş durumda gerçekten. Evet herkese açık mı dedim. Evet. evet ama yani kayıtlar yer dar ve kayıtlar evet. tamamen doldu diyor. Bunu da çok kötü bir şey olarak algılamıyorum ben. Bir kere Kesinlikle bunu, çok e, erken doldu hem de. Erken dolmuş olması çok iyi bir şey kayıtların. ikincisi de e, zaten e, elimizde işte bizim radyo gibi var. Dün de zaten başka bir televizyona da e, çıkmıştı CNN e galiba. Yani Türkiye'de de şimdi özellikle bu sıcak dalgaları ve işte Pakistan gibi olayların etkisiyle de bir ilgi artışı var. Dolayısıyla zaten elimizde de pek çok program var. Duyururuz bütün bunları. Maybe we can ask something about uh, this, this flood uh, and I I really uh, I'm really curious about how is the reaction in the states about this. Are people uh, really interested in what's happening in Pakistan or in Russia and do people um, make connection between the global warming and this kind of disasters mm -hmm. yani bu uh, olup biten hakkında Amerika'da neler konuşulduğunu sordum açıkçası insanlar küresel ısınmayla bu iklim felaketleri arasındaki bağlantıyı kuruyorlar mı ben gerçekten merak ediyorum Well not being in the United States myself right now I can't tell you exactly how much it's being covered but I get the sense that it is, uh, uh, you know, a, a major topic in the news. Um, the uh, it has been uh, remarkable how much uh, this year's events, in terms of climate change, the heat in in Russia, the floods in Pakistan. As well as heat, there's been record heat all across the United States. Has really affected uh, the the media perception uh, of this issue, and it's starting to be covered. There are the New York Times uh, had a front page article connecting yeah, all of these. It was the first time I have ever seen such a thing. We've been trying to follow this about twelve years, maybe right. now, and it was the first time I ever noticed that there. It was a shy coy one but nevertheless it was on the first page precisely yeah um, yeah yani, şu anda bu olaylar Amerika'da konuşulan başlıca konular arasında dedi e, ve özellikle de sadece işte Rusya'daki ve Pakistan'daki olaylar değil Amerika'nın her yerinde de sıca. sıcak dalgalarının devam ediyor olması ve New York Times'ta da e, ilk defa manşete çıktı bu konu and, and uh, i don't know how much time we have but We've got okay. another ten minutes. Okay, great. Uh, the I, I've actually so on the note of Pakistan, I've actually also been uh, communicating with our friends there who have been part of the 350 movement uh, in Pakistan. In Pakistan, there's mm -hmm. been uh, it's part of one of the really heart wrenching parts of seeing such a disaster is knowing that people there had no impact in creating this problem. And they've been active in in advocating for the solutions. There were dozens of uh, events on October 24th last year in Pakistan. Beautiful photos people can visit on the 350 website. And, And they were also the victims of this flood? Or so, uh, I don't know if if each individual there has been, but... Almost every single, it's one in ten people in Pakistan yeah. has been affected. Yeah. If, you, if someone is not affected directly, they know someone that's been affected. And our friends at the Pakistan Youth Climate Network are now very actively trying to uh, uh, work on re relief and support for the victims. Um, they're one of the groups on the ground that people can uh, donate and, and sort of try to support uh, as the relief efforts go on. Yani bu e, Pakistan'da da 350 hareketini e, bir parçası var. E, evet diyor. geçen 24 Ekim'deki yapılan şeyde de müthiş bir katkı koydular e, Pakistan'daki arkadaşlarımız diyor. Yani fotoğraflarına da girip bakabilirsiniz 350.org'un sitesinde. E şimdi tabii kalp kalbin insanın feci kıran bir durum. Çünkü onlar da şimdi bütün iç kabahati olmayan insanlar. Evet, bu küresel ısınmayı ortaya çıkarmayan insanlar şimdi böyle bir felakete uğradılar. Bu kişiler tek tek belki uğradı mı bilmiyorum diyor ama sonuçta her 10 kişiden biri sellerden etkilendi Pakistan'da. Evet müthiş bir. Bu Youth Climate Network yani gençlik. İklim. İklim hareketi ya da ağı oh. denen grup şu anda bu felakete karşı yapılan çalışmalarda da yani oradaki işte yardım çalışmalarında da aktif olarak görev alıyorlarmış ve bu, bu eylemde de görev alacak yani eyleme katılacaklarmış. And, and so maybe one of the, the last points to to mention about this whole day and about the movement moving forward is uh, so 10-10-10 as we get to work part of the message is is The is still the political. We will be implementing the solutions, demonstrating how we are ready to get to work, but also it's a call to our political leaders to say they must get to work. Uh, passing laws, changing our economic policies, uh, it's, it's there's no more urgent time than now to be taking these actions, and it's a real shame to see them uh, inacting uh, at such a critical moment Uh, so it's a it's a day where we'll be celebrating solutions as well as shaming and pressuring our politicians for action. Naming and shaming. Yes. <laughs> evet, bu e, günün mesajı tamamen politik diyor. Phil ve on on, on eyleminin e, biz tabii ki çözüme hazır olduğumuzu ve nelerin çözüm olabileceğini göstermek istiyoruz. E, ama bunun ötesinde de liderlere politikacılara çalışmalarını istediğimizi işte gerekiyorsa yasalar geçirmelerini, gerekiyorsa ekonomi politikalarını değiştirmelerini ve söyleyeceğiz ve bundan daha acil bir zamanda olmadığını kendilerine hatırlatacağız diyor. Evet yani hem mesela zaten her zaman politikti ama şimdi bir de onları çalışmayan liderleri yani kanunları geçirmeyen hatta tersi yönünde işte enerji şeyler yapan liderleri de utandırmanın da zaman bir yandan eğlini parti yaparken bir yandan da kuvvetli siyasi eylemle ...teşhir etmek teşir etme evet, bu da çok önemli yani 10 Ekim 2010'da yani 10. ayın 10. gününde bu sene çok önemli bir eylem so uh, we're hopeful as ever huh? hmm. <gülüyor> we we do believe that uh, that we can we can make this happen and uh, We, we've seen progress as a result of these, these mobilizations in the past. We still have a long ways to go, but uh, together we can, you know, we, can, we can create this movement. 10-10-10 is a stepping stone. We'll, we're going to need more. We're going to need creativity. Uh, uh, we're going to need inspiration from all around the world, and we'll look forward to seeing what uh, the Turkish movement can, can become in the years to come as well as everywhere around the world. Yani bu sonuçta umutlu olduğunu ve merakla beklediklerini, bunun bir başlangıç adımı olduğunu söylüyor. Evet, bu benim, bir ilk adım. Yani. Benim bir küçük bir sorum daha evet, olabilirse, tabii. what about Mexico? What you, Aa, what's your Can, expectation Cancun? from? Yes, Cancun, because there will be... You know this summit uh this year, and will you be there, and what are you going to do there? Uh, I think I actually will be the only member of our team not present physically present, but we will certainly have a a a large three fifty team there um it's been certainly frustrating to hear politicians uh sort of uh punt or or delay any expectations of what's possible um until two thousand and eleven uh in South Africa so Uh, they are certainly setting expectations very low. However, we know that we need dramatic action sooner rather than later. So we do hope to see substantial progress in terms of uh, more commitments towards emissions reductions and uh, strengthening the targets of, of where countries are heading, as well as financial support uh, to countries experiencing these impacts for adaptation uh, initiatives. Um, And so the the the results of Cancun are as uncertain as always, uh, but we do we do hope to see progress, um, and and one bit of good news uh, in terms of the the hopefulness you were referencing. It was just the the last couple of days the newest text of a possible treaty has been um, has been released. And uh, that, for the first time in several months, the the number 300 350 ppm has been re rewritten mm, into that that, mm. that negotiating treaty. So, thanks to the work of of listeners and everyone who's been involved in the 350 campaign, uh, we've we have that potential back into the the treaty. Uh, ben, uh Meksika ile ilgili bir soru sordum yani Meksika'da bu senenin sonunda işte geçen sene Kopenhag'da yapılan e, zirvenin 2011 ayağı yapılacak biliyorsunuz. Cancun'da burada 350 ne yapacak diye sordum. E, benim dışımda herkes orada olacak dedi. E, 350, 350 ork olarak, olarak ve geniş bir e, ekip bulunacak e, Cancun'da. Yani orada tabii e, durumcan sıkıcı yani. Politikacıların harekete geçmediğini orada oturup görmekte ve şu anda da yapılan açıklamalarda hep e, oradan çok fazla bir şey çıkmayacağı yönde ama bizim dramatik eylemler yapmaya ihtiyacımız var. En azından e, ülkelerin ortaya koyduğu hedefleri arttırmalarını sağlamak için bir de adaptasyon çalışmalarına mali yardım sağlamasını e, zorlamak için e, gelişmiş ülkelerin. E, sonuç olarak işte e, umutlu olmak gerekiyor dedi bir de iyi haber verdi son e, yayınlanan. Metin taslağında 1-2 e, gün önce bir bu iklim görüşmeleri için hükümetler arası görüşmelerde 350 ppm tekrar masaya gelmiş e, metne girmiş yani 350 sayısı yani belki bu, bunu da bir kez daha hatırlatmakta da fayda var yani karmaşık bir şey değil aslında atmosferde hali hazırda işte daha programın başında da Will Bates'in söylediği gibi 392 milyonda 392 parçaya çıkmış durumda Halbuki endüstri devriminin başladığı ilk kömürlerin falan kullanılmasının öncesinde 280'di bu sayı. Yani müthiş bir yükselme var ve buna, buna atmosferin katlanmasına imkan yok. Yani küresel ısım o zaman 2 derecelik bir artışı falan önleyemeyecek bir duruma geliyor. Bunun için de işte James Hansen başta olmak üzere dünyanın bütün bilim insanlarının Önemli bilim iklim bilimcilerinin ortaya koyduğu bir şey var. Mutlaka 350'ye geri dönmek zorundayız biz. Bugünkü 390 küsur sayısını azaltmak için. Bir de 350 önemli çünkü daha önceki görüşmelerde ve hala da resmi belgelerde 450'ye evet, izin verilebilir diye yazıyor. Aslında 450 felaketin e, ta, ta kendisi. 350'den başkası onun 350 <gülüyor> maksimum zaten. Yani 1990'ların başında galiba olan bir sayı o. Ulaştığı dünyanın yani bunun çok ilerisine geçmiş kaosa doğru sürüklenmiş durumdayız. Şimdi tekrar 350'ye dönmek lazım. Yani hareketin adı da onun için. Evet velide zaten o. bu rakamın tekrar metne girmesini sağlayan aslında bütün aktivistlere, bütün dinleyicilere e, hani teşekkür etmek gerektiğini de söyledi. Çünkü gerçekten bu eylemler sayesinde ve önümüzdeki işte Ekim ayının 10'unda yapacağımız eylem gibi eylemler sayesinde bu, bu aktivistlerin zorladığı ve bilim insanlarının zorladığı rakamlar anlaşma metinlerine kadar girebiliyor gerçekten. Do you want to, do you have anything to add? Uh, just thank you very much for letting me join once again and uh, and I I do hope to get to work with some of your listeners and in building this movement moving forward. Thank you very much. We are very glad to have you again. So, yani şeyi de sorduk başka bir şey eklemesi e, eklemek isteyip istemediğini sorduk ve tekrar burada olmaktan e, gayet mutlu olduğunu söyledi ve dinleyicilerinizden de aktivist katılımlarıyla beraber bunu bir gerçek haline getirmeyi de umut ettiğini e, söylüyor. Okey. E, bitiriyoruz o zaman biz de Johnny Nash bugün 70 yaşını idrak ediyordu. Amerikan'ın yetiştirdiği önemli reggae müzisyenlerinden birisi. Onun e, duruma da uygun Stir It Up adlı parçasıyla da bunu noktalıyoruz. Hepinize günaydın. Çıkkasıydı.